Kıymetli camiada dinleyenleri bir gariplerin kitabı programında daha Profesör Doktor Etam Cevicioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, tasavvufi görüşlerini ve menakıbını anlatıyorlar. E, muhterem hocam, Hı. bir önceki programımızda bu Esad Efendi Hazretlerimizin marifetle alakalı, ilimle alakalı görüşlerinden bahsediyorduk. Orada kalmıştık. Evet. Dilerseniz buradan devam edebilir miyiz? Oldu. Teşekkür ederim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in allah Teala kendi ilim sıfatından insanlara da vermiştir. Evet. Yani el-alim Allah'ın bir sıfatıdır.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 ما عرفنا كحق معرفتك يا معروف diyor. أي bilinen Allah! Seni hakkıyla bilemedik diyor. Evet. بن üzerine çok düşünmek lazım. Peygamberimizden daha yüksek marifet sahibi var mıydı? Yoktu. O dahi böyle söylüyor. شخص أعلى من نبي الله؟ نعم. هل كان هناك شخص أعلى من نبي Mabud! نعم. هل كان Hakkıyla sana ibadet edemedik. Ve ma şekernake hakka şükrike ya meşkû Yani ey kendisine teşekkür edilen Allah. Sana layıkı vesile teşekkür edemedim. İbadetin özü nedir? İbadeti çok ciddi yapacaksın. Yapamadım diyeceksin. O yapamadım işte bu oluyor. Ama hakkını yerine getireceksin. Getireceksin sonra hakiki ibadet böyle olmaz ama işte bu kadar yapabildim.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 Yaşantısında iç halinde kalben içten Allah'a yabancı olan dili hep Allah diyor ama kalbi Allah'a yabancı. Bizi bu, bu gruptan etme ya diyor. Evet. diyor. Yani burada gündeme ne geliyor biliyor musunuz? Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'ın meşhur anekdotu aklıma o geldi. Hz. Musa Aleyhisselam Allah'a diyor ki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 Beni sana gönderdi. Allah seni çok seviyor. Ama bu Allah böyle bir maddi bir varlık değil, insan değil. Sanki sen bir insanla konuşuyor musun gibi. Bu yanlıştır. Bunu düzelt bakalım. O da söyle bana, bana anlat nasıl ibadet edilir. Allah nasıl? Hz. Musa anlatıyor, anlatıyor. Böyle ibadet edilir, şöyle ibadet edilir. Evi He. anlattıktan sonra.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 Keçi kesmiyor. İnsanlar keçinin gölgesini kesiyor kurban ederken diyor. Kurban bayramında. Evet. İnsanlar çoğu aslında inek minek yok. Koyun moyun yok. keçimesi meçi yok. Gölgesini kesiyoruz. Yani kurban ibadetinin hep şeklindeyiz. Şekliyle, şekline bağlı kalma. Elen <Sessizlik> yena lallâh. Allah'a ulaşmaz. Luhûmuha velâ dimâuhâ.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 Siz kurban gününde keçinin gölgesini kesiyorsunuz, kurban ediyorsunuz diyor. Gelin keç kesin diyor. Gölgeleri bırakın diyor. Şekillerle değil, ihlasa, samimiyete, öze bakın. Hani kalbi bir takva vardı. O nerede? اَوْوَلْبُدْنَا min شَعَائِرِ O büyük kurbanlık hayvanlar, büyük baş hayvanlar. Allah'ın şeairidir. Allah'ın şeairidir o büyük baş hayvanlar. Evet. vemen ذلك vemen yüzzem şaairullah fe innaha min takvial kulub Allah'ın şaairine saygı göstermek kalbin takvasından ileri gelir Bir sonraki ayette velbüd ne diye başlıyor o kurbanlık hayvanlara Sami Efendi'nin arzıkları elleri bağlı saygılı bir şekilde kurban kesilene kadar kanının son damlası akana kadar bekliyordu aynı iki hayvanı aynı deliye aynı çukura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 o akılcı Yahudilerin akılcılığını yumuşatmak üzere aşk üzere gelmiş Peygamberdi. Hazreti Şeriat getirmedi Hz. Musa'nın şeriatine tabi, tabi oldu Hz. İsa Aleyhisselam getirdiği muhabbetti evet. Yahudilerin yaşantısında aşk yoktu işte onların yaşadığı dine Hz. Musa'nın getirdiği şeriatı yaşayan Yahudilere aşk yani o çorbaya şeriat çorbasına aşk ve iman tuzu lezzeti katmaya gelmişti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 hissedilebilir, yaşanabilir, bir mana dünyası olan böyle bir din olarak bunu ayağa kaldırmak üzere geldi Hazreti İsa aleyhisselam. Hatta Hazreti İsa'ya gelen İncil İbranice değildi. Aramiceydi. Evet. Çünkü Aramice dili duygusallığa ve o duygusallık iç sezgi kabiliyet hal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 Arapçada aynı harflerden oluşuyorsa işte aynı mana verilebilir. Amile bildiğini yaptı. Bildiği ve bildiğini yaptı. Alime de bildi yine bildiğini yaptı ve hatta yaptığını bildi. Bu manalar karşılıklı birbirine verilebilir. Ayn, mim ve lam harfleri Alime'de de var, Amile'de de var. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Bu da Arapçanın ince, hassas böyle ayrıntılarından. Ve güzelliklerinden birisi. Dil çok zengin çünkü. Alime amile İkisi de aynı manada. Evet. Ben biliyorum demek ben öğrendim ve yapıyorum anlamına gelir. Alim demek biliyor ve bildiğini yapıyor. Yapıyorsa alim denmez. Bilgisayar denilir ona. Komputer denilir ona. Evet. Teyif denilir. Başka bir şey. Kayıt cihazı denilir. MP3 denilebilir. Evet. Alim denmez. De i̇hlas gerekiyor değil mi? Yani, hocam, ilim, i̇lim, amel, ihlas. Evet. İhlas da onun tazı, tadı, tuzu, biberi oluyor. Ve dediğimiz gibi, o da tasavvufun konusu olmuş oluyor. Evet. Samimiyet, ihlas. Yaparken böyle kendinden geçerek yapmak. Evet. Mesela bir taleben vardı. Odayı temizleyeceğim hocam dedi. temizle yavrum dedim. Temiz dedi. Temizledi. Ama üstün körü bir temizlik yaptı. Evet. Daha sonra... bir başka talebem hocam bir odanızı temizleyin dedi bir baktım ki dolapların içini kitapları yeri halıyı duvarları lambaları her tarafı tertemiz yapmış sandalyelerini silmiş efendim söyleyeyim kitaplara düzen getirmiş kitapların tozunu almış içerisini güzel gül kokusuyla koklamış aman Allah'ım ne kadar güzel evet bu ikinci yapan talebem beni daha çok seviyor olduğunu anladım Birinci talebe de sövüyor ama evet. işte yaptığı iş neyse o kadar. İşte namaz kılarken ikinci talebenin yaptığı gibi namaz kılarsanız, ciddiye alırsanız aşkla şevkli yaparsanız o zaman sizde ihlas, iman, kalite, takva, vera var demektir. Üstün kör yaparsanız ona göre işte Yani allah Teala tabii daha çok razı oluyor. E tabii daha çok razı oluyor. Tamam. Kaliteyle yapıyor işi. Evet. Evet. Kalitesiz amel değil, kaliteli takva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 Meşayih-i İkrem Hazretleridir. Tabi biz şeyh deyince bir e, tipolojik profil çizmeye çalışıyoruz. Şeyhin tipolojik profili nasıldır diye dinleme evet. getirmek istediğimiz zaman biz i̇mam Gazali'nin ihyasında anlattığı bir şeyh profili var. Öyle olursa şeyh şeyhtir. Nasıl hocam? Yani nasıl? İşte Önce ihlası, İhlas, evet. imanı, takvası var. Birinci kural bu. Evet.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 Bu gibi konular böyle derli toplu İmam-ı İmam Gazali anlatmış bilgiyle beraber, yaşamak, yaşamakla beraber ihlas. Bunlar hepsi toplayacak. Evet. Bundan önce öte Allah-u Teala'nın vehbi bir takım nimetlerine, Allah'ın hibe etmiş olduğu özel, bir takım özel donanımlara da sahip olacak. Sahip olması yani, lazım. O da çok önemli. Evet. evet.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 Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kasım 10'da görüştüğümüz o muhterem Hasip Efendi 90'ını geçmişti yaşı Bize Kelam-ı Dergan'da yaşadığı için epey bir malumat vermişti. Ahmet Hasip yılancı oldu 2000 senesinden önceydi Diyor ki Mevsim kıştı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 Bu iki hoca, melül melül, boyunları bükük, bizim dergahın kapısını çalıp, biz Kayseri'nin Develi kazasından İstanbul'a ziyarete geldik. Ancak ekmek paramız tükendi. Memlekete mektup yazdık. Para gönderecekler. Para gelince Develi'ye döneceğiz. İzin verirseniz, sizin Kelami dergahında kalabilir miyiz? Evet. Tabii o zaman din adamları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 Yani tekkenin burada bir fonksiyonunu görüyoruz değil mi hocam? Misafirhane. Tabii tabii, hocam. Misafirhane Görüyor. fonksiyonu. Kimsesizlere, yolda kalanlara, aç kalanlara, haç kalanlara e, barınak bulamayanlara bir barınma ve karın doyurma ve kalma yeri. Zaruret hallerinde. Sosyal e, sivil toplum bölgü, STK. Yani şimdi otele yani, gitse para verecek. Belki parası yok tabii, ama tabii. tekkelerde böyle bir bizim de yiyecek de bulamaz var. otelde. Burada yani. para da var, yiyecek de var, yatak da var. Her şey bedava. Tabii ihtiyaç sahiplerine Suistimal edenlere değil. Yani İslam coğrafyasının her tarafında o zaman evet, bu tehkeler varmış. Yani. Evet. evet. Efendim bu hocalar iki gece dergahda kaldılar. Üçüncü gün Pir Efendimiz beni huzura çağırdı. Huzuruna çıktım. Buyurun efendim dedim. Bana iki yirmi beş liradan şu elliliği al evladım.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 Esaderveli Hazretlerinin hali işte böyleydi. Bu dünyada bir çareye çare olan efendim. Ahirette de cümlemize çare olan efendim. Yani işte Esaderveli Hazretlerinin yolda kalanlara, ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğu yardım buydu. Ama bakıyorsunuz fakültede geliyor, kapımı çalıyor. Erzincan'dan geldim. Elazığ'dan geldim. Numune hastanesinde kalıyorum.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 Onlara un veriyordu. Hurma veriyordu. Şeker veriyordu. İhtiyacı olan ne varsa... ...hepsini, hepsini veriyordu. Gelemeyenlere gitmek. Hazreti Ömer'in hayatı hep bundan geçti. Evet. Sırsında hep çuval çuval... ...un, çuval çuval... ...buğday, çuval çuval hurma taşıyordu... ...Hazreti Ömer radiyallahu anh. ...la yes'elûnen nâse... ...ilhâfâ. Utancından isteyemeyenler. Kapıya gelip... ...yani...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 bir cebine 5 lirasını koyar, yine yollarım. Geleni de boş çevirmeyiz, ama yüklü para da vermeyiz. Geleni, Sami Efendi Hazretleri, boş çevirmeyin derdi. Medine'yi, Münevvere'de, Mekke'yi, Mükereme'de, hep 5 riyal verildi. 5 riyal ile, 1 riyaline, 4-5 tane ekmek alıyorsunuz. Küçük küçük sandviç ekmek. 2 riyal verince, 10-12 tane ekmek. Kere kalan 3 riyaline de,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 Bir, iki de soğan, muğan bir şeyler alır. O günlük ihtiyacını karşılar. E, o para olduğu zaman dilenmek karamdır. Sami Efendi Hazretleri dilenciliğin asgari ücretini ödüyordu her isteyene. Arabistan'da 5 riyal veriyordu. 5 riyale hakikaten bir günlük karın doyabilir. Yani günlük ihtiyacı karşılayacak evet, kadar olur. çok önemli. Evet. Yani biraz dikkatli olmak lazım. Yani ölçüler kaçırmamak lazım.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 Yani bir tane Suriyeli aile... ...bir tane de ben alsam... ...yani yardım ediyoruz da... ...bir aile üstlensek... E, ...aylık ne kadar? 300, 400, 500... ...yani yiyecek, sırf yiyecek... ...bu evet. yiyeceğini al kardeş... ...sizin yiyecek ihtiyacınızı ben sağlıyorum... ...bitti... ...bir arkadaş bulup 300 lira hafta bir gece 10'u kere alacaksınız... ...hiç olmazsa yaşantısını devam ettirsin... ...arkasından ona... ...ne bileyim belki bir iş bulmak gerekir... ...yani evet. hayatın tedarik için...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 O Medine'lilerin Mekkeden gelen Muhacirler yaptığını biz şu an sen yapmıyoruz. Yani biz Ensar vasf vasfına haiz değiliz. Ensar vasfını haiz değiliz biz. Olamadık ki Ensar. Sabi Onlar ikram, ciddi yani. ciddi manada Muhacir. Evet. Sabükiran her şeyini paylaşmıştı her ama her şeyini pay. ya. Yüzde elli, yüzde elli. Evet. E Bizde şu anda bu yok. Hocam. Ee... Dilerseniz bu Bediüzzaman Hazretleri ile alakalı da bir kısa bir e, evet. menkıbe var. E, bunu da anlatırsanız ondan sonra zaten programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. E, yani bu Kelami Dergah ile Bediüzzaman Hazretleri'nin irtibatını anlatabilir evet. misiniz? Efendim Bediüzzaman Hazretleri e, Kelami Dergahı irtibat halindeydi. Kastamonu'da görüştüğümüz Hasip Efendi amca bu irtibatı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 orayı mı Gazi tıbbı mı yazalım Hacı tıbbı mı yazalım sorarlardı eskiden şimdi herkes internet sayesinde çok iyi biliyor şimdi bu neslin yeni mürşidi yeni şeyhi internetler oldu sağa sola gitmeye lüzum yok alışveresini bile online hazır olarak adresine getirtiyor ve yapıyor alacağı malı öyle değil mi evet, her maalesef her şey ters takla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 Namazın ettiyatisinde bir dinleniyor. Kitapları böyle yazıyor. Evet. Sohbetle o cuma hutbesindeki imamın okuduğu hutbede o hutbeyi dinleyenlerin oturduğu gibi ettiyatı pozisyonda önüne bakacaksın. Yanındakine sus dersen lağv etmiş olursun. Fe lağa diyor hadis-i şerifte. Orayı boraya kaşımayacaksın. Kımıldamayacaksın. Gönül alemini yiyeceksin. Ve ilim duymakla başlar. Duya duya. can kulağı kesile kesile hiç kımıldamadan öylesine ki oturduğunuz salona oturduğunuz meşgitte böyle bir pencereden kuş girse sizi ağaç taş zannedip üzerinize konmalı o şekilde dinlemek lazım hiç He. kımıldamayın tam böyle bir tefekkür tam bir temkin hali tam böyle bütün antenlerinizi açıyorsunuz her geleni sessizce alıyorsunuz, alıyorsunuz alıyorsunuz şuur altına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 O huşuyu ben namazda göstermeye çalışıyorum. Futbol severler de maçı izlerken gözünü bir an oradan ayırmıyor. Ben de namaz gözümü bir an Allah'tan ayırmıyorum. Ee. Savrulduk gittik. Yani bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. İnşallah düzelir hocam. Yani Muhterem hocam programında sonuna geldik. kıymeti dinleyenler Bir programın daha sonuna geldik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.